Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok muhterem kardeşlerim, hayırlı akşamlar dileyerek, Rabbimden hepinize sağlık, sıhhat, afiyet niyaz ederek sözlerime başlıyorum, sohbetime başlıyorum. Ve de tabi her zamanki gibi sohbetimizin evvelinde bizi yoktan var edip, varlığından haberdar eyleyen Allah'ımıza hamd ve senaların en güzelini, en mükemmelini arz ediyoruz hep beraber. Bahşettiği nimetlere, özellikle İslam ve iman nimetine şükrediyoruz. Teşekkürler ediyoruz Rabbimize. Peygamberimiz, Seyyidimiz, Efendimiz, Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de sayısız salat ve selamımızı arz ediyoruz. Rabbim yüce dergahında ahsene kabul ile makbul buyursun. Değerli kardeşlerim, bugün önemli bir gece, mühim bir gece. hicri yılbaşı gecesi. Her ne kadar dünya haberdar değil ise de, sessiz ve sükun içerisinde ise de, yani böyle yeni tabirle etkinlikler falan yok ise de, ama mühim bir gece, önemli bir gece zira takvimlerimize göre yarın bir Muharrem. Eh, biz kendi aramızda, kendi çapımızda bu sohbetimizi hem Muharrem-i Şerife, hem Hicri başına, hem de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hicretine tahsis ederek biz kendi aramızda kutlamış olalım. Alemlerin Yüce Rabbi, sağlıkla, sıhhatle ve afiyetle, Rabbimizin daha razı olduğu günlerde Bizim daha kaliteli Müslüman, daha güzel mümin olduğumuz nice yıl başlarına hicri yıl başlarına ve de Muharrem aylarına, yeni yıllara kavuştursun. Evet, yarın bir Muharrem, Cenab-ı Hak Hazretleri hepimiz için hayırlı, uğurlu ve bereketli kılsın inşallah. Önemli bir gece takdir edersiniz ki, önemli bir gece, alem İslam inşallah bir gün o seviyeye gelir. Rabbim birlik nasip eder, dirlik nasip eder, güzel günler nasip eder. Müminler meselelerin daha farkında olurlar, daha şuurlu hale gelirler. Elinoğlu'nun kendi yılbaşısında Ocak ayında yaptığı, bir Ocak'ta yaptığı merasimleri, o güzel efendim görüntüleri hicri yılbaşında biz de yaparız rahman. Ee, Cenab-ı Hak azetleri ümmeti Muhammed'e bu konuda şuur versin, birlik ve dirlik versin diye dua ederiz. Tabii çok önemli olan bugün tesbih daneleri gibi ümmeti Muhammed'in dağılmış olması değerli kardeşlerim, dağılmış olması. Ya bir zamanlar Osmanlı sultanları sadece devlet başkanı değil malum. Ümmeti Muhammed'in dini lideriydi, halifesiydi, reisiydi ve her şeyiydi. Öyle olunca hani ne derler dedelerimiz? Bin işçi ama bir başçı, bir baş olan o tesbihleri böyle ahenkli bir şekilde bir e, ipe dizen, ondan sonra da imamelik eden bir manevi güce fevkalade ihtiyaç var. Çok büyük ihtiyaç var. Bizim maddi varlığımızdan daha çok bu manevi varlığımızı ayakta tutacak o unsura ihtiyaç var. Alemlerin Yüce Rabbi lütfeder inşallah. Lütfeder inşallah en kısa zamanda görürüz. Sancağı derler düştüğü yerden kaldırırlar. Sur yıkıldığı yerden tamir olunur. Orası imar edilir derler. E bu sancak bu güzellik Türkiye'mizde düştü. Türkiye'mizden Rahman alemi İslam'ın ufkuna, alemi İslam'ın semasına bir gün dikilir. Biz de o günleri görür, Rabbimize hamd eder, Rabbimize şükrederiz Rahman. Tabi müminler bunu aslında ikame etmeye mecburlar, mahkumlar, mükellefler... Yarın Cenab-ı Hak Hazretleri başta ben sonra size bu konuda hesap sorarsa cevap veremeyiz diye korkuyorum değerli kardeşlerim. Evet Hizri yılbaşımız hayırlı uğurlu ve mübarek olsun. Cenab-ı Hak Hazretleri sağlıkla nicelerine tekrar eriştirsin Sizin şahsınızda, beni dinleyen siz değerli kardeşlerimin şahsında, bütün alemi İslam'ın, bütün ümmeti Muhammed'in Japonya'dan Amerika'ya Kuzey kutbundan güney kutbuna bütün inananların Hicri yılbaşını tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak yeni yılda bize nice fütuhat nasip etsin, nice fütuhat nasip etsin Rabbimize niyaz ediyoruz. Tabii Hicri takvim bizim için biliyorsunuz çok önemli. Yani ya hocam işte şöyle gidiyoruz, meseleyi karıştırmanın alemi yok demeyin. Allanmış oluruz değerli kardeşlerim. Bizim için çok önemli Hicri yılbaşı. Hicri takvim çok önemli. Ramazanımızı her zaman söylüyoruz. Ramazanımızı ona göre tutarız. Haccımızı ona göre yaparız. Efendim, e, kandillerimiz ona göredir. Zekatımızı ona göre veririz. Yani bütün böyle nafile oruçlar, işte şevval oruçları, biraz sonra söyleyeceğim muharrem oruçları, bizim için Hicri takvim çok önemli, çok Meselenin sadece bir takvim olması, ne bileyim işte şu ay bu ay olması o önemli, o, o, onun haricinde bizim için çok önemli. Haccımızı dediğim gibi ona göre yapıyoruz, mecburuz buna. <gülüyor> hani bir gazeteci mi, bir, bir, bir zat böyle söylemiş bir zamanlar, bu sene e, hac yine Kurban Bayramı'na denk geldi falan diye cahillik. <gülüyor> Mecburen öyle olacak, mahkum, <gülüyor> başka türlü olmuyor. Efendim zekatımızı ona göre veriyoruz. Sakın ha miladi takvime göre zekatlarınızı hesap etmeyin. Cenab-ı Hak Hazretlerinin huzuruna borçlu çıkarsınız. kamer takvime göre zaman e, ayarlanır ve zekat ona göre hesap edilir, ona göre verilir. 36 yılda bir fazla bizim hem Ramazan'ımız var, hem zekatımız var, hem haccımız var. Yani kandil geceleri sonra bu İslami bir kültür bu. Biraz sonra anlatmaya çalışacağım inşallah rahman. Bu bizim için hakikaten dini bir mesele, manevi bir mesele. Bizim peygamberimizle ilgili, bizim maneviyatımızla ilgili, bizim geçmişimizle ve tarihimizle ilgili. Çok önemli. Diğer takvimde bir şey demiyoruz. Onun kullanılması yani aslında miladi takvim, kameri takvim her ikisi de bizim takvimimiz. Diğerinin hesabı güneşe göre. Güneşi yaratan Cenab-ı Hak hazretleri, bu tak o takvimi de lütfeden veya işte tesbit buyuran Allahu zülcelal Celal hazretleri, her şey bizim mülk Allah'ın ve de bütün güzellikler Müslümanlara ait güzellikler. O ama bizim dini yönümüz, ibadet ve taatımız kameri takvim ile ilgili olduğu için onun e, üzerinde durmaya çalışıyorum. Sonra bu bir kültür, bu bir kültür, manevi bir kültür. Ramazanı takip etmeyen Ramazan ve Kurban Bayramı'nı takip etmeyen, Hacı takip etmeyen, zekat hesaplamasını bilmeyen, kandillerden haberdar olmayan, cuma gününden bir haber olan ne bileyim işte buna göre yani bir, bir mümin hakiki mümin olur mu? Olmaz. Bu bir kültürdür. Yavrularımıza öğretmek lazım. Benim acizane kanaatim Ocak, Şubat, Mart diye Senenin 12 ayını saydığımız gibi Muharrem, Safer, Rabi'ul evel Rabi'ul Ahir diye Kameri takvimin bütün aylarını da Evlatlarımıza öğretmeliyiz Bunu bir kültür olarak Evlatlarımıza miras olarak bırakmalıyız Peygamberimizin hemen her şeyini Onun hayatını Kameri takvime göre işte Resulullah dünyaya gelmiş Rabi'ul Evvel Ayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret etmiş. Rabbiül Evvel ayı. Resulullah'dan şu aktarılıyor, bu aktarılıyor. Efendim Bedir Harbi ya bütün bütün bunlar efendim kameri takvimle, hicret takvimiyle ilgili, hicri takvimle ilgili tespitlerdir. Dini bütün vecibeleri ona göre yaptığımız gibi bu bizim için ayrıca bir kültürdür. Onun için üzerinde duruyorum kardeşlerimizin bu konuyla ilgilenmelerini de tavsiye ediyorum. Yani hangi kameri ayın içerisinde olduğumuzu, hangi kameri yılda olduğumuzu, bilelim Kasım 2012'de olduğumuz gibi, yarından itibaren bir Muharrem deyip 1434'e başladığımızı, ondan sonraki aylarımızı ve yıllarımızı kardeşlerimiz takip etsinler inşallah diyorum. Sözün sonuna bırakmadan peşin olarak bugün, ee, bu, bu sohbette hicrete bahsleyeceğim. O hicretin tatlı hikayesine başlarsak eğer kalabilir, unutabiliriz. Peşin olarak söylüyorum. aleyhissalatu Vesselam Efendimiz Hazretlerine sorulmuş. Ya Resulallah ne zaman oruç tutalım Ramazan'dan sonra? Ramazan'ın haricinde ne zaman oruç tutalım? aleyhissalatu Vesselam Efendimiz Hazretleri Ramazan'dan sonra Allah'ın ayı olan Muharrem'de oruç tutan tutun diye buyurmuşlar. Yani mesela Ramazan'dan sonra imkanı olmayıp da şevval ayında o şevval oruçlarını tutamayan kardeşlerimiz varsa, e günler de kısadı, havalar da serinledi, o günlere nazaran daha farklı bir hale geldi. İşte tam zamanı Muharrem ayının içerisinde tutun oruçları. Cenab-ı Hak Hazretleri yine lütfeder, ihsan eder. Sonra resul sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'dan sonra sevabı en çok oruçların Muharrem ayında tutulan oruçlar olduğunu da ifade ediyorlar. Ve buyuruyorlar ki aftali sıya mübade ramadan şehrullahil muharrem. Ramazanların oruç, e, oruçların ramazandan sonra en aftali Allah'ın ayı olan muharremde tutulan oruçlardır. Ve farz namazlardan sonraki en kıymetli namazlar da hadisin devamı öyle geliyor. Sağlam bir hadisi şerif, kütüb sitte hadisidir. Gece namazı teheccüt vaktinde kılınan namazdır diye buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Ve buyuruyorlar o ayda bir günde Allah bir kavmi affetmişti. Yine başkalarını da affeder. Bakarsanız Rabbimiz bizi de affeder, bağışlar, merhamet eder. Onun için bu bu güzel günleri, önümüzdeki günleri becerebilenler, efendim gücü yetenler, imkanı olanlar, sağlığı yerinde olanlar bolca oruç tutsunlar inşallah. Yarın Perşembe, Pazartesi Perşembelere devam edenler zaten kazanıyorlar. Kazanıyorlar. Yani Pazartesi Perşembelerle bile her ayda bir dünya, bir dünya oruç elde edilir Allah'ın izniyle. Olmazsa inşallah Muharrem-i Şerif'in ortasında o 13, 14, 15. günlerde oruç tutalım. Ben hatırlatıyorum değerli kardeşlerime ama bu hatırlatmaların fayda verdiğini hemen her sohbette söylemeye çalışıyorum. Bizim için... E, hicretin yani Muharrem ayının ayrı bir önemi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hicretiyle ilgili e, yönü ve de hicri takvimin başlangıcı oluşu. Onun için her ne kadar Resulullah'ın hicreti Muharrem ayında olmasa da öyle tespit buyurulduğu için, öyle tespit edildiği için Muharrem denildi mi hicri yılbaşı Hicri yılbaşı denildi mi de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hicreti akla geliyor. O muhteşem hadise, o büyük hadise, o önemli hadise akla geliyor. Onun için ben bugün hicretten bahsedeceğim inşallah. Şöyle gönül iklimimizde, gönül alemimizde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anh Efendimiz peşine takılacağız. O, o yollardan beraber bir geçeceğiz rahman. Sevr mağarasına beraber gidecek o çöllere beraber düşecek Kuba'ya beraber varacağız Medine'ye beraber ulaşacağız rahman. şöyle hicret hadisesini kısaca siz değerli kardeşlerime arz edeceğim yani insan öyle oluyor çünkü inşallah yarın oturur kainatın efendisinin huzuruna kendi mübarek ağzından cennette dinleriz hicret hatıratını ama bugünden Bugünden bazı yönlerini dinlemekte ve bilmekte. Hani biraz evvel dedim ya, bu bir kültürdür. Bu manevi bir mirastır. Bütün mümin evlatların bundan haberdar olmaları gerekir. Yani, falanların filanların hayat hikayesini bize bütün teferruatıyla öğrettiler. Asıl sana yakışan evladına Resulullah'ın hayatını öğretmektir. Onun için okullarımıza Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hayat hikayesini koyanlara bütün varlığımızla siyer derslerini koyanlara bütün varlığımızla teşekkürlerimizi takdim ediyor, arz ediyor ve bütün varlığımızla onlara dua ediyoruz. Onlara dua ediyoruz. Allah tuttuklarını kolay getirsin. Rabbim yardımcıları olsun diye. Çünkü bir mümine, bir müslümana bu bundan daha güzel yakışan bir şey olur mu değerli kardeşlerim? Resulullah'ı tanımak Resulullah'ı bilmek, onun hayat hikayesini böyle gönlüne perçinlemek, rapt etmek. Ondan sonra da yeri geldiği zaman böyle bir meselede Resulullah şöyle yapmıştı. Böyle bir meselede Resulullah böyle davranmıştı. Böyle bir meselede Resulullah şöyle buyurmuştu diye ona göre hayatımıza yön vermek, yön vermek. Evet, değerli kardeşlerim Resulullah'ın hicreti önemli bir hadise. Dünya tabii yaratıldığından beridir çok önemli hadiseler gördü biliyorsunuz. Neler gördü neler neler. Ama bizi insanlık tarihini dolayısıyla bir insanlık tarihi yönüyle bizi ilgilendiren bazı hadisat var. Bir de mümin ve müslüman olarak bizi ilgilendiren hadisat var. Mesela Adem aleyhisselamın yaratılmış olması ve dünyaya indirilmesi insanlık tarihi için çok önemli bir şey. Adem Aleyhisselam cennette kalsaydı biz olmayacaktık. Çünkü büyüklerimiz öyle söylüyorlar. Cennette çoğalma yok. Cennette çoğalma yok. Neden? Çünkü dünyaya gelip de amel edip imtihan olunup cenneti kazanmadan cennete girmek mümkün değildir. Cenneti hak etmek gerekiyor. Evet. Yani İman edeceğiz Salih ameller işleyeceğiz Cenneti hak edeceğiz Ondan sonra cennete gireceğiz Bir kişi orada doğacak Orada orada yaşayacak olursa Cenab-ı Hak Hazretlerinin Hani yani bir küstahlık olmasın Adaleti yok öyle değil Cenab-ı Hak Tabi isterse Rabbimiz yaratabilir Peki hocam şöyle bir şey aklınıza gelebilir Duyuyoruz Ayet-i Kerimelerde söyleniliyor her şey Cenab-ı Hak Hazretleri tarafından mümin kullarının bütün istekleri lütfedilecek. Bir mümin cennette Cenab-ı Hak Hazretlerinden çocuk isterse ne olacak? Cenab-ı Hak Hazretleri onu da yaratacakmış ama devamlı olmayacakmış. Ya Cenab-ı Hak gönlümüzden o hissi ve duyguyu alacak? Mesela dünyada çocuğu olmamış. Ya Rabbi benim burada bari bir çocuğum olsun derse kimi e, alimlerimizin böyle yorumları var. Cenab-ı Hak Hazretleri ona bir yavru verecek ama orada devamlı olmayacak o. Cenab-ı Hak sonra onu alacak elinden. Veya alemlerin yüce Rabbi Allah'ımız öyle bir şeyi istetmeyecek. Öyle bir şeye gerek duymayacak oradaki insanlar. Yani inna ma ve auladukum fitne. Biz babacığımla bu ayeti kerimi zaman zaman okurduk. Ben ben söylerdim babacığım bizler sizin için fitne fitne sebebiyiz, imtihan sebebiyiz. Bizi bağışlayın filan derdim. Böyle başını sallardı tatlı tatlı tebessüm eder. Yani çocuklar dünyadayken bazen bazen değil işte birçok sefer öyle sıkıntı sebebidir. Yani Rabbim hep hayırlısını versin ama kolay mı? Onu okutuyorsunuz, okulunu besliyorsunuz, büyütüyorsunuz. Her merhalisinde ayrı bir sıkıntı ve çile var. Annelerin babaların hallerini düşünüyorum işte hepimiz içindeyiz. Okula gönderiyor ya Rabbi akşama bir sağlam sağlam gelseydi, salimen bir gelseydi. Yolculuğa gönderiyorsunuz acaba ya Rabbi bir keder olur mu? Yani o yönüyle öyle Rabbim kötülüklerden muhafaza buyursun. Bir de öyle... Allah korusun anne ve babaya asi olan evlatlar var ki o artık yerli bir ayrı bir çile. Ayrı bir dert ama ben aczanı öyle düşünüyorum. Ee, anne ve babaları ihtiyarlatan çocuklarının, yavrularının kederleridir, çileleridir. Onları düşünmeleridir. Onları düşünmeleridir. Abi anne, bir annen ne kadar değil mi? Onların üzerine titriyor böyle ve hakikaten e, onun üzerinde e, birçok zaman kendini ihmal ediyor anne ve baba. Yani o bir imtihan sebebi hakikaten, bir imtihan sebebi. Ayrıca fitne, rahmet, merhamet, bereket anlamına da geliyor. Onlar tabii gönlün meyveleri de Rabbim arzu eden bütün kardeşlerime aczane dua ediyorum. Hayırlısıyla lütfetsin inşallah. Ama bazen de Rabbimiz mahrum kılıyor. Ayet-i de ifade ediliyor. Bazen Rabbimiz vermiyor dünyada. E onlara, e onlar da üzülmesinler. Kıyamet yaklaştığı zaman... Yükü hafif olanlar daha çok mesut ve mutlu olacaklar diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri. Kimdir ya Resulullah onlar? Malı az olan, çoluk çocuğu olmayan diye buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri. Yani mesela bir Nuh tufanı değil mi değerli kardeşlerim? İşte o eski harpler, darplar, bazen öyle harpler insanlık tarihi bakımından. Öyle harpler, darplar olmuş ki bundan yüz yıllar evvel yüz binler insanlar ölmüşler. Bugünün, bugünün rakamlarına vuracak olsanız milyonlar demek lazım. Rabbim muhafaza buyursun. İnsanlık tarihi bakımından böyle önemli hadiseler var. Ama insanlık tarihi bakımından mümince bir pencereden bakacak olursak bizim için en önemli hadise resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrifidir. Dünyaya teşrifidir. Yani doğumudur. Rabbiül evvel ayıdır, mevlüt kandirildir. Yani bir, bir insanlık tarihi bakımından bizim için Resulullah'ın dünyayı şereflendirmesi çok önemli. Bir yaratılış gayesi bakımından hani böyle değişik hadiseleri tasnif edecek olsanız, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber oluşu bizim için çok önemli bir hadisedir. Siyasi hadiseler veya işte e, İslam'ın, Allah'ın dininin cihan hakimiyeti yönüyle dünya e, siyaseti, devletler siyaseti yönüyle düşünecek olsanız Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hicreti çok önemli bir hadisedir bizim için. Müslümanlık penceresinden baktığımız zaman. Yani Avrupalı kendisine göre çağ açar, çağ kapatır filan eder, falan eder. Yani işte nasıl hangi tarih bakayım 1789 mu efendim hatırında öyle kalmış 1789 Fransız İhtilali olmuş. işte adamlar kendilerine göre şu çağ kapandı bu çağ açıldı filan yakın çağ e diyorlar. İnsan hakları evrensel beyannamesi namesi filan diyorlar. Ondan sonra Fransızların Cezayir'de yaptıklarına bir bakın. İngilizlerin dünyanın değişik yerlerinde özellikle Hindistan'da yaptıkları o işkencelere, o zulümlere, oradaki müminlere çektirdikleri çileye bir bakınız. Ta Avustralya'daki insanlara varıncaya kadar sömürmüşler, hala sömürmeye devam ediyorlar. Amerika'nın dünya üzerinde yaptığı zulme değişik yerlerde işkenceye bir bakınız. Sırf kendi adamının Kadilla'ya bilmesi için, Irak-İran Harbi'nde yüz binleri öldürdüklerini hatırlıyorum. Yani İsrail'in mesela Filistin'de yaptıklarına bakınız. Bosna-Hersek'te olanlara bakınız. Dünyanın değişik yerlerine. Bugün hala yüzünde olan ve kanayan yaralara bakınız. Hep bunların içerisinde batının menfaati var. Hakkı değil menfaati var. Hakkı olsa bir şey demeyeceğiz. Hakkı değil sırf menfaati. Üç kuruşluk daha. Ama Cenab-ı Hak Hazretleri... Cenab-ı Hak Hazretleri onlara dur dedi. Dur dedi. Ne yaparlarsa yapsınlar geri geri gidiyorlar böyle şimdi. Fevkalade işsizlik, efendim, sıkıntılar, çileler. Bugün haberlere bir parça baktım da Avrupa'da öfke günüymüş. Efendim vurmuşlar, yıkmışlar dünyanın her yerinde. Tabi ne demiş dedelerimiz? Zulm ile abat olanın ahiri berbat olur. İnsanlığa zulmettiler, özellikle Müslümanlara zulmettiler ama bunların yanlarına kalacağını zannediyorlardı. O, o şeyler efendim e, İspanyollar, o İngilizler geldiler Amerika ile beraber Irak'ta mümin kardeşlerimize ne işkenceler çektirdiler. Şimdi millet sokağa dökülmüş İspanya'da falan hep geriye doğru gidiyorlar. Şeyi hatırlıyorum, hadise geriye kalacak, hicret hadisesi geriye kalacak ama olsun işte sohbet ediyoruz her zamanki gibi. Zaten ne söyleyebiliyoruz ki de böyle latife diyoruz. Bugünkü sohbetimiz de böyle olsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme düşmanlık eden Velid ibn Muğira 10 tane oğlu varmış. Hani aleyhatisate aşar, ayet kerime de cehennemin üzerinde 19 tane 19 tane görevli melek vardır diye buyurunca Cenab-ı Hak Hazretler, o kadar mağrur ki 10 tanesini ben kendim çocuklarımla beraber def ederim. Geri olan dokuzunu da siz halledersiniz filan böyle mağrur. Sonra resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ne kadar çile çektirdiler işkencelere. Ebu Cehiller, o Velid ibn-i Muğiralar. Efendim e, Halid ibn Velid radıyallahu anh'ın da babası maalesef. Utbeler, şeybeler onlar. Velid ibn Muira'dan özellikle bahseder Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz. Diyor ki çok zenginmiş. 10 tane de oğlu var. Sokakta gezerken 10 tane oğlunu hep arkasına alarak gezermiş. Hatırımda yanlış kalmadıysa rivayetler böyle. Efendim gururla, kibirle. Cenab-ı Hazretleri e, artık onun onun ona bir fiskeyle dokunmak istiyor. Fümme yatma en azide kelle Yani birçok serveti var. Onun da artmasını istiyor. Kella hayır asla diyor Cenab-ı Hak hazretleri. Bakınız tefsirlere. Thümme yatmahu en ezid. Daha, daha, daha da onu artırmamızı, çoğaltmamızı istiyor servetini. Kella Cenab-ı Hak hayır artmayacak diyor. O ayeti kerimedeki o kella asla hayır ayeti kelimesi iner inmez. Velid ibn-i hali geriye döndü. Geri geri gitmeye başladı. Geri geri gitmeye başladı. Ve sonunda da rezil oldu. Senesimhu alal hurtun. Yani böyle Cenab-ı Hak Hazretleri onu öyle burnunu sürttü ki, öyle rezil etti ki daha dünyada, daha dünyada. Şimdi aynen onun gibi bu mağrurları Cenab-ı Hak burnlarına sürtmeye başladı. Tabii insanlık tarihi içerisinde 10 yılın, 50 yılın, 100 yılın fazla bir hesabı olmuyor değerli kardeşlerim. İşte biz böyle bir dünyada, böyle bir günde yaşıyoruz da bakmayın. İşte bizi de Rabbimiz bugünün dünyasında... Halini, yaşantısını bereketlendirenlerden eylesin rahman Yani Akif'in dediği gibi gül devrini görseydim bülbül olurdum. Viranelerin yasçısı baykuşlara döndüm. Gördüm de hazanında bu cennet gibi yurdu. Gül devrini görseydim onun bülbül olurdum. Ya Rab beni evvel getireydin ne olurdu diyor. Onun gül devrini şimdi diyor böyle viranelerin üzerindeki bay, öt, baykuşların ötmesi işi söylüyorum ama vaktiyle Fatih'in, Yavuz'un, Kanuni'nin Kanuni döneminde veya daha evvel veya asrı saadette olsaydım o gül devrini görseydim bülbül olurdum. Ya Rab beni evvel getireydin ne olurdu diyor. Rabbim bugün dünyasında cenneti kazanmayı bizlere nasip etsin. Rahman değerli kardeşlerim ama... Cenab-ı Hak onlara dur dedi. Baksanıza Amerika bile korkunç sıkıntılarla çatır diyor böyle. İnşallahü Rahman önümüzdeki 10 yıl içerisinde orada da birçok birçok yıkımların olacağını ve o yıkımların altından İslam'ın güneşinin doğacağını Rabbim bize gösterecek inşallahü Rahman. İnşallah. İnşallah. Efendim İslam büyükleri öyle 25'e kadar hani e, şimdi 2012'deyiz ya 2025'e kadar Amerika'ya mühlet veriyorlar. Ondan sonra İslam orada da inşallah. Avrupa, bakarsanız Cenab-ı Hak neler lütfeder, neler lütfeder. Bedir zaman Rahmetullahi aleyh Hazretleri Güneş'in Kıyamet alameti olarak batıdan doğacağı haberini. ...batıda bir büyük devletin İslam'ı kabul edeceği şeklinde yorumlaması da vardır. Bakarsınız öyle de bir tecelli olur. Velhasıl Cenab-ı Hak Hazretleri lütfetsin. Ben şunu söylüyorum. Siyasi hadiseler, devletler arasındaki bu, bu önemli cihan, şumul hadiseler arasında... ...en önemli hadiselerden bir tanesi de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin... ...Mekke'den Medine'ye hicretidir. Çünkü sadece o hicretle kalınmamış, sadece bir takvim başlangıcı değil... Aleyhissalatü Vesselam Mekke'den Medine'ye gelip de Medine-i tayyipe Tahire'yi teşrif edince İslam devlet olmuştur. Devlet olmuştur. O asr-ı saadet. Hz Eubikir, Hz Ömer, Hz Osman, Hz Ali Devri, Abbasiler. Bakmayın tenkit ederlerin ettiklerini Çok özür diliyorum bunların. Yani işte Abbasileri şöyle tenkit ederler. Hatasız insan olur mu? Hatasız kul olur mu? Yani ee, biz beşeriz. Tabii dünya hayatı imtihandır, sıkıntıdır, çiledir. Her dönemde bir şeyler olmuştur. Selçuklular döneminde de sıkıntılar olmuştur. Beylikler döneminde de kederler olmuştur veya hoş olmayan hadiseler olmuştur. Osmanlılar döneminde de nice sıkıntılar var. Kolay mı? Kolay mı? Ama çok özür diliyorum. Babacığım da öyle söylerdi. Ben de aynı fikre bütün varlığımla katılıyorum. Evinde bir tane eşi vardır, iki tane çocuğu vardır. Onlara söz tutturamayanlar... 75 milyona söz tutturamayanlara kafa tutarlar işte beğenmezler filan. Osmanlı'yı beğenmezler, efendim Selçuklu'yu beğenmezler, Abbasileri beğenmezler, Emevileri beğenmezler. Kolay mı? Dünya durmadan kaynamış. Dünya imtihan dünyası. Güzel taraflarını bak, güzel gönlerini gör. İslam'a ne kadar çok hizmet edilmiş, nice eserler meydana getirilmiş, nice fütuhat olmuş bir Endülüs İslam devletinin bıraktığı güzel hem ilmi hem de maddi e, o, o saraylarıyla Elhamra Elbeyza saraylarıyla efendim Kurtuba'ya bir bakınız yani neler ne, ne miras bırakılmış ne muhteşem eserler bırakılmış işte İmam azamlar, İmam-ı şafiler o dönemlerde yetişmiş. Elimizdeki hadis kitapları o dönemlerde yazılmış. Tefsirler o dönemde yazılmış. Fıkıh türası, fıkıh kültürü muhteşem bir kültür olarak bize o dönemlerden günümüze bırakılmış. Onlarca cilt eserler yazmışlar. Şimdi kalkıya samimiyetle söylüyorum. Bir zamanlar biz yani biz çok küçük adamlarız ama ağzımızdaki lafımız dünyalar kadar büyük. Açık söylemekte hiçbir beis görmüyorum. Rahmetli oldu, vefat etti. Bir zamanlar e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda hizmet içi eğitim kursuna katıldık. Kastamonu'dayız. Orada bizim bir Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 1986 yılı olması lazım. Hizmet içi eğitim kursuna katıldık. Orada hocamızın biri bize diyordu ki vaizler. O zaman ben yine vaizdim. Ondan sonra imamlığa döndüm. Şimdi tekrar vaizliğe döndüm. Oradaki hocalarımızdan biri bize diyordu ki ya siz niye bir mezhebi taklit ediyorsunuz? Siz hocalarsanız, alimsiniz, siz de kendiniz iştihad etsenize. Siz de diyordu kendiniz iştihad edin? Bırakın diyordu başkasına hüküm almayı. Ben vallahi hatırlıyorum orada 150 civarında falan arkadaştık. İçimizde arkasında namaz olmayacak kadar kıraati zayıf olan bırakın Arapçayı, bırakın hadisi, tefsiri, fıkıh, usul, fık, usulü fıkıh, efendim usulü hadisi, usulü tefsiri, bırakın diğer ilimleri arkasında Fatihası düzgün olmayan, doğru dürüst İnna atayna kulhuvallahu ehad kıyam yan arkadaşlar vardı. Ve ben onları görüyordum böyle diyordum ki yahu bu adam bize iştihad edin diye söylüyor. Yani biz biz işte eskileri tenkid ediyoruz ya. Oradan aklıma geldi de böyle. Allahu Zülcelal Hazretleri bize haddimizi bilmeyi nasip etsen inşallah gurur ve kibir hiçbir zaman iyi değil hiçbir zaman iyi değil hiç kimseye yakışmaz ama gurur ve kibir müminlerin önünde olan insanlara yerli hiç yakışmıyor İmamlara, müezzinlere hocalara vaizlere müftülere hiç ama hiç yakışmıyor çünkü siz tevazu ana ahlakından biri olan bir peygamberin görevlendirdiği temsilcilersiniz onun postunda, onun makamında, onun onun, onun hizmet efendim, e, çizgisinde, onun bıraktığı emanete hizmet etmeye çalışıyoruz. Onun için gurur ve kibir bize asla yakışmaz. Evet, e, dakikayı maalesef böylece doldurduk. Şimdi bir aramız var. Ondan sonra inşallah sadede gelelim de hicreti anlatmaya çalışalım. Buyurun efendim. Efendim biz sözü uzatmadan, bir başka konuya başlamadan, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hicretine dönelim inşallahurrahman. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz hazretleri bildiğiniz gibi Gari Hira'da emaneti Cebrail aleyhisselamdan aldılar. Aleyhissalatu vesselam için heyecan verici bir hadise olmuştu, enteresan bir hadiseydi. Cenab-ı Hak hazretleri kendisini hazırlıyordu aslında. Değişik bir hadiseye hazırlanıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Taşlar, ağaçlar peygamberimizin huzurunda eğiliyorlar yoldan geçerken ve ey Allah'ın Resulü sana selam olsun diye selam veriyorlardı. Resulullah bunları sonradan anlatıyor tabii. Ama bu ne demek? Yoldan geçiyor mesela bir kaya parçası, Resulullah onu sonradan gösteriyorlar. Bu kaya parçası hep bana peygamberliğimden önce selam verirdi. Ve Allah'ın Resulü olacağımı sanki bana duyururdu gibi. Ağaçlar selam veriyorlar, merhabalaşıyorlar onunla. Aleyhisselatü Vesselam rüyalar mesela değil mi efendim? Aleyhisselatü Vesselam'a hazırlıyor Cenab-ı Hak. Nihayet vahiy geldi. Her şeye rağmen sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri fevkalade heyecan duydular. Ve geldiler. Beni örtünüz, beni örtünüz Hatice annemize. O hadiseyi zaman zaman anlatıyoruz ve Vesselam Efendimiz Hazretleri böyle üzerinden heyecan geçince kalktılar. Hatice annemiz o asaletiyle sordu. Muhammed'im ne oldu sana? Ne bu hal böyle? Hadisatı anlattı. Çok kısa arz ediyorum. Hadisatı anlattı, olanları anlattı. Hatice annemiz Allah'a yemin ederim ki Allah seni mahcup etmez, yalnız bırakmaz. Muhammed'im sen düşkünlere yardım edersin muhtaçların elinden tutarsın misafirine ikram edersin insanlığa yani Resulullah'ın güzel vasıflarını o güzel ahlak umdelerini hep saydılar onun için Allah seni asla yalnız bırakmaz ve kötü bir vadiye ve seni sevk etmez İstersen ama dedi Hatice annemiz. istersen gel beraber gidelim amca Zadem Varaka bin bir soralım Hizretle ilgili yönü var da onun için anlatıyorum geldiler anlattılar Varaka bin Nevfel'e aleyhissalatü vesselam, Varaka bin Nevfel Hatice annemizin amcasının oğlu, yaşlı bir insan o günün dünyasında ama geç, e, alim bir insan, bilen bir insan, geçmiş peygamberlerden kalan kitapları okumuş, tarihi, kültürü olan bereketli bir insan. Hadiseyi duyar duymaz Varaka bin Nevfel hemen teşhisi e, koydular tabir yerinde olursa ve buyurdular ki haza namus ki nazalallahu ala Musa Muhammedim bu sana gelen cenabı hak azetlerinin Musa peygambere kulu Musa'ya indirdiği namusu ekberdir Cebrail'dir müjdeler olsun dedi yani sen peygamber oldun akhir zaman peygamberisin seni tebrik ediyorum bu sohbetin esnasında Varaka e, bin Nevfel şunu da söylüyor. Ya keşke o günlerde kendi kendine böyle bir, bir hadisatı biliyor ya, geçmiş kitaplardan okumuş ya, keşke diyor o günlerde genç olsaydım, keşke seni kavmin kendi şehrinden Mekke'den çıkardıkları günlerde genç olup da senin yanında olsaydım. Daha vahyin ilk günleri düşünebiliyor musunuz? Daha ilk günleri, daha yeni gelmiş. Artık başka başka bir şey yok. Sadece o beş ayeti kedime gelmiş. Varaka bin Nevfel'e gitmişler. Varaka bin Nevfel diyor ki seni kavmin sürgün edecekler. <gülüyor> Onlar beni hakikaten bu şehirden çıkaracaklar mı? Evet diyor Varaka bin Nevfel. Seni sürgün edecekler, buradan çıkaracaklar. Bilesin ki senin getirdiğin bu hak davayı tarihen... Kim getirmişse hep belirli kesimden, belirli zümreden düşmanlık görmüştür. Düşmanlık görmüştür. Onun için beni dinlesinler, dinlemesinler dava adamı olan kardeşlerime diyorum ki tebrikler sizlere davası olan, derdi olan, ümmeti Muhammed'in derdini ve e, e, efendim halini böyle üzüntüyle karşılayan, derdini gönlünde yaşatan mümin kardeşlerime diyorum ki Müjdeler olsun. Tebrikler size. Siz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, siz de peygamberlerin, siz de Allah dostlarının, siz de büyüklerin yollarındasınız. Rabbim o yolları ayırmasın. Ben babacığımın hayatını hatırlıyorum şimdi. Hep çile, hep keder, hep sıkıntı. Ya o mahkemeden o mahkemeye, o o efendim e, ifadeden o, o ifadeye, oradan oraya, oradan oraya nihayet işte e, 12 Eylül'den sonra 12 Eylül'den sonra 11 ay hapishane zindan hayatı. 5 sene yurt dışına çıkma yasağı. Yurt dışına çıkma yasağı nedir ki? Ama e, babacığım Resulullah'a gidemedi, Kabe'ye gidemedi. Ben daha evvel sizlere anlatmıştım. Yani e, Alülvi kurucu üstadımıza öyle öyle haber göndermişler Konya'dan dostlar. Ne olur dua edin de yollar açılsın bu zat. E, hacca gelsin, umreye gelsin yoksa çıldıracak diye merhum her, hepsi merhum oldular tabii. Doktor Ali Kemal Belviran'la abimiz böyle Ali bir kurucu haber göndermiş. Allah aşkına bu hocaya dua edin abi yoksa çıldıracak diye. Umre'ye gidemediği için, Resulullah'ın huzuruna duramadığı için, Kabe'yi muazzamayı ziyaret edemediği için. Yani çileler, sıkıntılar, kederler velhasıl büyükler iki gün üst üste oh demeden... Hep Mevla'nın huzuruna gitmişler değerli kardeşlerim. Aleyhisselatü vesselam da öyle ilk günden söylenince beni çıkaracaklar mı? Evet. Evet. Senin getirdiğini getirenler mutlaka düşmanlık görmüşlerdir. Ya yani e, cennet vatanın tarihinde, İslam tarihinde, dünya tarihinde bizim, bizim ömrümüzde ne olacak? Ama biz bile şu kısacık ömrümüzde ki ben en az 50 yılı çok iyi hatırlıyorum. 1900 hatta rahatlıkla söyleyebilirim 60'tan bu tarafını bile hatırlıyorum. Çünkü babacığımla beraber nice hadiseler e, yaşadık. Efendim e, evet 50 yıl demek lazım. Rahat hatırlıyorum o 50 yılı. Neler gördük neler. Müslümanlara ne işkenceler ne zulümler reva görüldü. ya O kitap okuyan Müslümanları topluyorlar sanki... Dağdaki eşkiyayı tutmuş gibi alıp götürüp hapsediyorlar. Ceza veriyorlardı kendilerine. İnsan okuduğu kitaptan dolayı suçlanılır mı ya? Hem de okudukları kitap dini kitap. Söylenilecek daha neler var değerli kardeşlerim? Neler var, neler var. İnanın böyle. Biz Müslümanlar olarak daha sükut ediyoruz. Konuşmuyoruz, susuyoruz. Geçmişte ne günler yaşanıldı? Bu aciz kardeşiniz babası adına ne günler gördü, neler yaşadı? Babacığım hacca gitmek istiyor. Bir pasaport alması dünyalar kadar hadiseydi. Dünyalar kadar hadiseydi. Ben götürüyordum pasaportunu yaptırıyordum. Ne sıkıntılar çekiyordum, ne horlanıyordum, ne kadar ağır kelimeleri yutuyordum. Bir şey söyleyemiyordum çünkü yoksa babacığımın pasaportunu vermeyecekler. Anacığımın eşarbı birinde şöyle kapatmış anacığım. Pasaportun temdit müddeti gelmiş. Uzatma zamanı yeni pasaport da almıyoruz ha. Temdit müddeti gelmiş. Yani o pasaportla annem defaatla Suudi Arabistan'a gitmiş, gelmiş, yurt dışına çıkmış. Ama süresi bitmiş, uzatacağız. Bu, bu, bu pas şeyle dediler, sana pasaport veremeyiz, yüzü kapalı çünkü. Yahu, beyefendi diyorum. Yani annem defaatla bu pasaportla anacığım gitmiş, gelmiş, problem olmamış. Kimliğini falan tanımışlar, kendisini tanımışlar, yüzü açık. Sadece işte şu eşarbını şuradan böyle. Olmaz dediler. Ve o... o... Bizim hayatımızda enteresan bir hadise, hatıra olmuştu. Enteresan bir hadise olmuştu. Ya Ne günlerden geliyorlar Müslümanlar. O, o başörtüsünden dolayı ne kadar o yavrularımızı, gençlerimizi üniversite kapılarında ağlattılar. Ama o gözyaşları onları dünyada da boğacak, ahirette de kahredecek ve helak edecek inşallah. Alma mazlumun ahını, çıkarır aheste aheste demişler. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri sadece ben bildiklerimi anlatsam neler anlatırım yahu. Samimiyetle söylüyorum değerli kardeşler. Yani bu dava İslam davası yüzyıllardır hep çile üstüne kuruldu. Hep gözyaşı üstünde sancaklar dikildi bayraklar dikildi. Büyük insanların hiçbiri rahat ederek Keyifle yataklarında uyumadılar, uyuyamadılar. Bundan sonra da bunu beklemek abes olur. Bugün yine müminler, Müslümanlar, şimdi bakıyorum küçücük şeylerden feryat ediyor adam yahut. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Basit bir meseleden dolayı. Feryat ediyor. Vay efendim işte bize sahip çıkan yok da bu devlet nerede de şöyledir de böyledir de filan. Yahu biz biz ne büyük nimetler içerisindeyiz Değerli kardeşlerim Allah kadru kıymetini bilmeyi nasip etsin inşallah Cennet vatan Dünya nimetleriyle dolu Şükretmek lazım Teşekkür etmek lazım Rabbimize hep Ya Rabbi sonsuz şükürler olsun demek lazım Çok basit bir meselede bakıyorsunuz Adamın ayağına taş dokunmuş Vay efendim diyor isyan ediyor Ve siz kahroluyorsunuz Bu nasıl insanlık böyle değil Nasıl insanlık böyle değil Alemlerin Yüce Rabbi hakkımızda hayırlar versin inşallah. Yani böyle bugün sizlerle dertleşiyorum. Tabi şöyle resul sallallahu aleyhi ve sellemin çektiği çileler, sahabenin çektiği çileler, tarihen o büyük insanlar dediğimiz insanların çektikleri çileler. Yani o, o dedelerimizin Fatihler, Kanuniler, Yavuzlar filan diyoruz ya, bir hayatlarını bir okuyun bakalım bir. O Fatih. Şu kadar otuz küsur yıl sultanlığında kaç gün kaç gün yatağında rahat yatabilmiştir bir okuyun bakalım. Ya. Nihayet sonunda zehirlediler. O adi, o hain, o alçak kavim ilahi takdir. Efendim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tabi ilk günden öyle şaşırmışlar idi. Ama tabi günü geldi ve hicret etti aleyhissalatü vesselam. Niye hicret etti? Niye hicret etti? Çünkü Mekke'de kalamaz hale geldi. Müslümanlara yapılan işkenceleri bir okuyun Allah aşkına. Ben size zaman zaman söylüyorum. O hayat-ı bir okuyun. Yani o çektikleri işkenceler ve sıkıntılar, o dayandıkları açlıklar, o yokluklar, o, o çileler, kederler zaman zaman anlatıyoruz işte. Bilal-i Ammar İbni Yasir'in, Yasir ailesinin. Düşünebiliyor musunuz? Vahşete bakınız. Bir ayağını bir deveye bağlıyorlar. Diğer ayağını bir başka deveye bağlıyorlar. Develeri aksi istikametlerde koşturuyorlar ve vücudunu parçalıyorlar. Ya. Bugünün PKK'sının bir başka versiyonu. Bugünün zalimlerinin, melunlarının bir başka versiyonu. Veya işte bunlar onların bir başka versiyonu demek lazım. Alemlerin Yüce Rabbi zalimlere fırsat vermesin. Cennet vatanımızda huzurumuzu bozdurmasın rahman. Çok dua edelim değerli kardeşlerim. Habeşistan'a gönderdi Aleyhisselatü Vesselam. iki ayrı grubu, iki defa Habeşistan'a. Çünkü Mekke yaşanmaz hale geldi. Kendi memleketlerinde. Hem de söylediklerine, işte yani o gün de öyleydi, bugün de böyle. E aslında bıraksalar müminleri kendi hallerine, istedikleri gibi onlarda da putlarına tapsınlar. İstedikleri gibi yarın ahirette faturalarını kendileri öderler. Ama yok öyle değil. Çünkü istedikleri ahlaksızlığı, istedikleri kötülüğü yapamayacaklar. Müminler iş başına geçtiği zaman istedikleri gibi ihanet ve cinayetlerini istedikleri gibi gerçekleştiremeyecekler. Öyle olunca fevkalade eden tepki duyuyorlar. Tepki duyuyorlar. Bütün iş menfaat, bütün, bütün dert o zalim nefsin arzuları, istekleri başka başka bir kavga yok onlar için. Batıl kavgası. Nihayet Resulullahekam sallallahu aleyhi ve sellem o işte e, biatler, akabe biatları, biat-ur-Raduan ve be, e, efendim değişik biatler Medinelilerle biatler kısa artık arz edeceğim Mecburen zamanımız daraldı çünkü. Ve de Medine'ye gönderdi birçok kişileri. Hazreti Ömer bile önden Medine'ye gittiler. Hazreti Ebu Bekir'in Sıddık radiyallahu aleyhi ve sellemiz bana da müsaade eder misiniz? Aslında gitmeye niyeti yok da. Bana da müsaade eder misiniz ya Resulallah? Ben de Mekke Mekke'den Medine'ye gideyim mi? Hicret edeyim ya Resulallah. Ya Ebu sen bir bekle bakalım. Belki Cenab-ı Hak Hazretleri sen acele etme. Belki Cenab-ı Hak sana bir yol arkadaşı verir diyor. Ebubekir Efendimiz fevkalade sevinçle geri dönüyorlar. Çünkü o bekliyor. Biliyor ki Resulullah da bir gün hicret edecek. Beraber gideceğiz. Onun için iki tane deve almış, evinde besliyor böyle. Nihayet bir gün, sanıyın la ve qur rabbi edhilni mudḫale sıdqin ve ʾḫrıcni mḫraca sıdqin ve ecʿal lī min ledunke sultānen ayeti kerimesiyle Cenabı Hak Resulullah'ın hicretine izin verdiler. Bir öğlen vakti Resulullah hemen Hazreti Ebubekir efendimize gittiler. Sabah da akşam da uğrardı ama öğlen sıcağında hiç kimse şeye çıkmazdı. Dışarıya çıkmazdı. Bir de Resulullah'ın adeti değildi. Babacığım telaşlandı diyor Ayşe annemiz. Esma annemiz, Ayşe annemiz anlatıyorlar hadiseyi. Bu, bu, bu saatte Rasulullah bize getiren nedir? Fevkalade bir haber mi var? Sen şu buradaki olanlara bir dışarıya çıkar bakayım. Ya Ebu Bekir kim var evde? Ee, kimler var? Bir başka odaya geçsinler dışarıya bir çıksınlar bakayım. Ya Resulullah'ın hepsi benim çoluk çocuğum, ailem. Bunlara yanında söyleyebilirsin. Öyleyse haber veriyorum sana Resulullah buyurdular. Cenab-ı Hak hicret için, <gülüyor> hicret için izin verdiler. Ya Resulallah, rafiklik var mı, arkadaşlık var mı? Ben de sizinle beraber olacak mıyım? Evet, beraber olacağız deyince, Ayşe annemiz öyle diyor. Babacığım hıçkırıklarla ağladı. Ömrümde ilk defa bir insanın sevinçten ağladığını orada görmüştüm diye söylüyor Ayşe'yi Sıddık annemiz. Bu arada aynı gün, Resulullah o gece çıkacaklar, aynı gün Darun Nedvet'e yüz civarında müşriklerin önde gelenleri, onlara sanadiydi Kureyş deniliyor, önde gelenleri toplanmışlar, bu Muhammed işini halledelim sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl halledelim? Birisi demiş ki bu arada diyorlar şeytan adında e, gerçek şeytan insan şeklinde temsil etmiş de olabilir. Veya adı şeytan olan bir insan da olabilir. Şerli birisi bir necitli ihtiyar halinde geldi o toplantıya girdi. Düşünüyorlar şimdi hani bir, bir tabir var ya sesli düşünmek ne yapalım? Zincire vuralım bağlayalım e, kimseyle görüştürmeyelim. Hayır dedi o ihtiyar olmaz öyle şey. Sizin ona zulmettiğinizi duyarsa ashabı Medine'den oradan buradan çıkar gelirler, yerli başınıza iş açarsınız. E peki sürgün edelim, hayır dedi olmaz, bu da olmaz dedi ihtiyar, şeytan. Bu da olmaz, niye? E gittiği yerde başınıza iş olacak ki nitekim Medine'de öyle oldu onlara göre tabii. Peki ne yapalım, ne yapalım? Dedi ki Ebu Cehil, onun için Ebu Cehil oldu, cehalet babası, cehalet konkuması. Kum Efendim dedi ki her kabileden, her aileden bir yiğit delikanlı seçelim, evini saralım, sabahleyin çıkarken hepimiz aynı anda herkesin gözünün önünde kılınçlarımızı vuralım, Muhammed'i öldürelim, böyle olunca ailesi, sülalesi kimseden, kimseyle karşı karşıya gelmeye cesaret edemezler, biz de kan diyetini verir, işi hallederiz. Şeytan dedi ki bak bu çok güzel fikir, bunu beğendim işte tamam seçin hepiniz. Birer kişi seçtiler, Resulullah i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin evini geceliğin kuşattılar. Aleyhisselatü vesselam Hz. Ali Efendimiz'i çağırdılar. Ya Ali bu gece benim yatağımda yatacaksın, benim şu örtümü, yeşil örtümü örtüneceksin. Şunlar falan falanların emanetleri, yanında müşriklerin emanetleri vardı. Onları yarın sabahleyi vereceksin, ben bu gece çıkıyorum. Gece yarısı olmuş. Tabi o anlatılacak daha hoş hatıralarda hatıralar da vardı artık. Zamanı daralttım. Onun için kısa arz ediyorum siz değerli kardeşlerime. Geceleyin olmuş, tam gece yarısı böyle, seher vakti. Saadübillah. Yasin asin vel kur'anil hakim, innekele minel murselin. Nihayet. Ve cealna min beyne eydihim sedden ve min khalfihim sedden. Fe alşeynahum la yusirun. ayet kerimesini okuyarak Cenab-ı Hak izniyle yerden bir avuç da almış, tepelerine saçmış o toprağı. Hepsinin gözleri kör olmuş, uyumuşlar o anda. Resulullah üzerlerine basmış, geçmiş gitmiş Hazreti Ebubekir Efendimiz'in evine. Sabahleyin kalktılar bir baktılar ki Hepsinin üstü başı toz toprak Ne oldu bize yahu dediler saçlarına bakıyorlar toprakların içerisine Bir tanesi dedi ki Siz ne yapıyorsunuz burada oradan geçen birisi Akıllı birisi İşte Muhammed'i bekliyoruz Çıkınca öldüreceğiz sallallahu aleyhi ve sellem ya, dedi haberiniz yok Be hey gafiller bre gafiller Osmanlı tabiriyle Muhammed dedi çıkmış gitmiş hem de bakın Hepinizin başına toprak saçmış Hakikaten bakındılar Ama dediler içeride bir uyuyan var baktılar Hazreti Ali Efendimiz Geldiler kendisini hırpaladılar. Bayağı ciddi hırpaladılar. Nereye gitti ben bilmiyorum dedi. Bilmiyorum. Hemen nereye gidebilir? Ebu Bekir'in evine gelebilir. Geldiler Ayşe annemize. Esma annemiz biraz daha büyüktü. Özellikle ona sıkıntı yaptılar. Hatta bayağı bayağı tokat vurduklarına dair kitaplarımızda rivayetler var. Biz dediler bilmiyoruz resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir Efendimizle aldılar. Geceleyin Medine'nin aksi istikamet olan Medine Kuzey'de güney tarafa doğru olan Sevr Mağarası'na çıktılar. Orada üç gece bekleyecekler. Malum bilinen hadise ama tatlı bir hadise onun için bir daha söyleyeyim. Hemen orada cenab Hak yeşil böyle yem yeşil bir yeni ağaç bitirdi. İncecik dallarıyla böyle. Hemen bir güvercin geldi oraya yumurtasını koydu yuva yaptı. Hemen bir örümcek kalınca bir örüm şey ağırdı, ağ gerdi mağaranın ağzına geldiler. Efendim çok hoş tatlı hatırat var. Ama reklam vakti de gelmiş doğrusu. İsterseniz o mağarayla ilgili hadisatı reklamlardan sonra söyleyelim arkadaşlarımızın zamanına da müdahalede bulunmamış olalım. Evet şimdi bir ara veriyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Hani dedik ya, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hazretleriyle beraber hicret edeceğiz ya, mağaranın önündeyiz şimdi, mağarada beraberiz. Mağaraya gelmişler Sevir mağarasına, gecenin karanlığı tabii. Ebu Bekir radıyallahu anh hazretleri, müsaade edin ya Resulullah ben bir kontrol edeyim. İçeriye giriyorlar, oraları bir düzeltiyorlar, aşağıda taşlar varsa onları yok ediyorlar aleyhissalatu vesselam istirahat etsin diye. Gecenin karanlığında eliyle sağa solu yokluyor böyle e, Hazreti Ebubekir aleyhisselam nihayet e, üzerinden parçalar çıkararak birçok yerleri kapatıyor ama aşağıda orada bir yerde bir kenarda bir e, menfez var bir küçük bir açıklık var. Belki bir haşerattan bir akreptir, yılandır bir şey gelebilir diye ayağını da araya, oraya dayıyor. Ayağının ökçesini Hazreti Ebubekir buyurun ya Resulullah içeriye diyor. Burayı size müsait hale getirdim. Aleyhisselatü Vesselam geliyorlar ve istirahat edecek sallallahu aleyhi ve sellem. Yoruldular tabii. Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ara ayakkabılarını da çıkarmak mecburiyeti hasıl oluyor ve ayaklarında... Baya böyle bir kanamalar oluyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veya rahatsız oluyor, tahriş oluyor. Aradan zaman geçmiş, iki orada hadise hoş, büyüklerden biri anlatırken öyle dinlemiştim. Yılan geliyor, Ebu Bakır radıyallahu aleyhi ve ayağına bir böyle dokunuyor, çek diyor, ayağını çek buradan. Çekmiyor, anlıyor yılan olduğunu. Bir daha dokundu. Bir daha çekmeyince üçüncü defasında ısırdı. Hazreti Ebubekir ayağını çekmeyince bu defa korkunç bir ağrı tabii yılanın ısırması zehri. Aleyhissalatu vesselam efendimiz Hazretleri gözünden damlayan bir yaşla uyanınca ne oldu ya Ebubekir? Ya sonra ayağımı bir yılan ısırdı galiba. Biraz da ağır oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem kalktılar mübarek tüklüklerinden aldılar. Oraya sürdüler. Bir hiç hiçbir acısı kalmadı o an için. Ama denilir ki bunlar tabi tasavvuf erbabının güzel latifeleridir. Yılan ben demiş daha evvel o mağaraya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğini duymuştum. Ayağına dokundum. Resulullah soruyorlar niye niye mağara arkadaşımı rencide ettin? Ya Resulullah dokundum çek ben Resulullah'ın yüzünü görmek istiyorum. Çekmedi bir daha dokundum çekmedi ben de mecbur oldum ısırdım. Helallaştırıyor Peygamber Efendimiz hakkını helal ediyor Ebu Bekir radıyallahu anh. Bunlar tabi o hadiseler hoş hatıralar. O zehir vücudunun bir kenarında kalıyor sonra vefatında bütün vücuduna dağılarak Hazreti Ebu Bekir'in de şehit olarak ölmesine vesile olmuştur diye böyle de haberler var. Bunlar latifeler tabi dediğim gibi hakikati alemlerin Yüce Rabbi olan Allah'u Züceler Hazretleri bilir. Öbür taraftan baktılar müşrikler, Resulullah Efendimiz ayrılmışlar Mekke'den, hemen etrafı aramaya başladılar. Dediler ki kim ölü veya sağa getirirse kendisine veya bütün bulanlara yüzer er deve veriyoruz. O günün dünyası için muhteşem bir servet, muazzam bir servet. Bugünün bugünün haliyle düşünün, yüz, yüz tane otomobil demek, yüz tane kamyon demek. Deve onların her şeyi büyük bir servet yani, koşturuyorlar oraya buraya, Müdliçliler vardı, bir kabilenin adı bu, Müdliç kabilesi. Bu Müdliçliler, değerli kardeşlerim, ayak izini takip ediyorlar. Hatta ayak izinden o ayak izinin kime ait olduğunu bile biliyorlardı. Adamların uzmanlık sahası. Hemen onlardan birini kitaplarımızda Asım Köksal hocamızın Allah kabrini cennet etsin. Bugün bir defa daha okudum oradan çok tatlı hatıra. Evinizde bulundurun arzu ederseniz. Efendim hemen oradan birini buluyorlar, ismi bile belli kimi getirdikleri. Hz. Ebu Bekir Efendimiz'in evinden çıkmışlar, mağaranın önüne kadar getiriyor. Adam diyor ki, yemin ederim ki diyor, bu mağaraya girin bakın bu mağaradan ayaklar ayak izleri öbür tarafa geçmemiş. Geliyorlar mağaranın önüne kadar bakıyorlar, kocaman bir örümcek ağ, bir güvercin, bir yeşillik. Diyorlar ki ya bu mağaranın içine girip de bakmak için akıl sahibi olmamak lazım. Biri söyle söylüyor. Bu mağarayı buraya bu örümcek e, bu ağı bu ağı örümcek buraya sanki Muhammed daha doğmadan dünyaya gelmeden örmüş sanki. O kadar sağlam o kadar kalın bir ağ. Koskoca mağaranın ağzı. Ya Bu yeşillik hiç bozulmamış. Bu güvercinler buradan kaçmamışlar. Tabi bu arada Ebu Bekir radiyallahu anh hazretleri sıkıntı duyuyor. Ya Resulullah eğilseler bizi görecekler. Ya Ebu Bekir La tahzen innallaha maana Ey Ebu Bekir üzülme Allah bizimle beraberdir. Ma taqulu fi Allahu salithuhuma. Üçüncüleri Allah olan iki kişi için ne dersin? Yani biz burada iki kişiyiz ama üçüncü'müz Allahu Teala Hazretleri. Rabbimiz bizi koruyor. Sen merak etme. Hem de bakıyor ki Ebubekir radıyallahu anh'ın telaşı fawkaladı. Ya Babekir sen üzülme diyor Peygamberimiz. Onlar buradan gelirlerse biz şuradan çıkar gideriz. Merak etme sen. Dönüyor bakıyor ki Ebu Bekir radıyallahu an mağaranın arkası açılmış. Aslında öyle bir şey yok. Mağaranın arkası açılmış. Oradan bir patika yol aşağıya doğru iniyor. İleride insanlar var filan. Rahatlıyor Hz. Ebu Bekir radıyallahu an Ama 3 gece orada 3 gün 3 gece kalıverdiler. Perşembe günü Mekke'den çıkılmıştı. Pazartesi gecesine kadar. Şimdi e, Hz. Ebu Bekir'in oğlu Abdullah akıllı bir delikanlı. Gündüz haberleri topluyor. Gece geliyor. Şöyle oldu böyle oldu haberler veriyor. Efendim Esma validemiz yiyecek getiriyor kendilerine gecenin karanlığında aleyhissalatü vesselam Efendimiz hazretlerinin tabi konularla ilgili titizliğini bildiği için Ebu Bekir daha önceden radıyallahu anh ayarlamış bir kılavuz tutmuş ona ücretini vermiş o yol gösterecek bir de çobanı var elinde koyun sürüleri var gelenlerin bu müddeşlilerin halini bildiği için gelenlerin gidenlerin arkalarından ayak izlerini koyunlarını sürüyor yok ediyor tamam efendim Amir bin Füheyre e, çobanlık yapıyor. Abdullah bin Üreykit de kılavuz olarak tutulmuş. Abdullah bin Üreykit e, müşrik, henüz inanmamış ama dürüst bir adam. Dürüst o günün dünyasında neler varmış. Dürüst bir adam e, pazartesi gecesi iki o Hz. Bekir Efendimizin iki devesi vardı ya aldılar, geldiler onları bindiler develere. Orada bir pazarlık var. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem satın aldı Hz. Ebubekir'den deveyi hicreti ya ne kadar önemli şeyler hicret. Baştan sona ibretlerle dolu. Baştan sona taktiklerle dolu. Baştan sona hayat dersleriyle dolu. Okurken veya dinlerken çok önemli ipuçları elde ediyorsunuz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ne kadar sevdiğini biliyorsunuz. Ama İslam davasında mühim bir hadisede Resulullah buyurdular ki parasını vermediğim bir deveye, satın almadığım bir deveye bilmiyorum. Peki ya Resulullah dedi. 800 dirhemi almıştım. Efendim, 400'ünü e, tamam 400 e, e, dirhem Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ya o anda verdiler veya borçlandılar kendi devesiyle hicret ettiler artık işte yürüyorlar yolda bir çobanla karşılaştılar enteresan bir hadise Ümmü Mabed'in hatırası çok hoştur onu kısaca arz edivereyim sonra inşallah Kuba'ya gelir kalırız sonrasını da Allah Kerim'dir gelecek haftalarda anlatırız inşallah Ümmü Mabed yolda e, yol güzergahında evleri var Öyle kapının önüne çıkar, yaşlı asil bir hanımcaz Kocası çobanlık yapar, hayvanlarını götürür. Yoldan geçenlere yiyecek verir, içecek verir filan falan Yani bir yol güzergahında böyle. E, misafire ikramı çok sever Ümmü Mabed, Mabed'in annesi. Resulullah Efendimiz oraya gelirler, Ebu Bekir Efendimizle beraber. Tabi kılavuzları da var yanlarında. Abdullah İbni Üreykıt. Derler ki yiyecek bir şeyleriniz var mı? Maalesef şu anda evde yiyecek hiçbir şey kalmadı. Kocan nerede? İşte sürümüzde dışarıya çıktı. Onları otlatmaya çıktı. Peki hiçbir şeyiniz yok mu sizin? Der ki hanımcağız şurada çok zayıf, sürüye katılamayacak kadar perişan bir koyun var. Ee, ondan başka hiçbir şeyim yok. E, onu keselim bakıyorlar haline çok zayıf. Resulullah buyuruyorlar ki müsaade eder misin? Ben bu e, koyunu sayayım. E, siz bilirsiniz ama diyor Resulullah'ın kim olduğunu tanımıyordu. Abim, siz bilirsiniz ama diyor o, o, o aylardır göğsünden bir damla süt gelmedi. O kurumuş göğüsleri falan çok zayıf hastalıklı bir var, e, hayvancağız. Sen getir onu bana. Büyük de bir tencere getir. Getirdi büyük bir kap. resul Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elleriyle tuttular o, o koyunun göğüslerinden. Şorul şorul koskoca bir tencere süt sağdılar. Hayret etti Ümmü Mâbeth. Önce siz için bakalım mı? Resulullah, hayır ya Resulullah siz içeceksiniz. Hayır, önce Ümmü Muhabede içirdi. Hanımcığız şaşırmış. Hayır, ben içmem sizden önce diyordu. Yok, sen içeceksin. Sonra Abdullah İbni Ürekı'ta, sonra Hazreti Ebubekir Efendimiz'e verdi. Dedim ya, hicret hadisesinde enteresan hadiseler de oldu. Belki sonraya kalırsa söyleyemeyebilirim. Resulullah buyurdular ki, kavmi sulayan kişi en son su içer. Bu da edeptendir. Sürahi almışsınız, bardağı almışsınız. Bir misafirlikte, Efendim misafirlere ikramda bulunuyorsunuz mesela. Orada usul suyu ikram eden kişinin, suyu dağıtan kişinin en son su içmesidir. Resulullah buyurdular ki suyu dağıtan en son su içer e, veya sütü içer. Önce onlara içirdi peki yarısı. Resulallah dedi. Ebu Bekir Efendimiz aldılar içtiler. Resulullah da içti. Kalan sütü de e, evin sahibesine verdiler. Ümmü Mabed'e verdiler. Ümmü Mabed, e Mabed tabi bu fevkalade hadiseyi görünce Müslüman oldu akşam geldi kocasını anlattı o da Müslüman oldu gören inanıyor yoldaki çoban da öyle fevkalade onun da bir zayıf hayvanı vardı onu da sağmışlardı yolda başka ne bulsunlar yiyecek yok içecek yok günler devam ediyor bir hafta civarında yolculuk devam etti efendim e, Ümmü Mabet diyor ki Nice kıtlıklar olduğu, nice sıkıntılar olduğu yerde hiç ot bulunmadı. Biz o koyunu hicret, hicretin 18. senesine kadar evimizde tuttuk. Yesede, de yemese de, beraya çıksa da çıkmasa da bütün süt ihtiyacımızı sadece ondan sağar, karnımızı doyurur, misafirlerimize ikramda bulunurduk diyor. 18 sene hicretten sonra o koyuncağız, öncesini bilemiyoruz tabii yaşamış. Efendim yol devam edildi. Yani mesela e, oradaki edeplerden biri bu. Demek ki ikram eden en son kendisi içecek. Medine'ye doğru yaklaşmışlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, bir zatla karşılaştılar. 70 kişilik e, bir grupla karşılaştılar. Efendim orada da hoş bir hatıra var. Onu anlatayım size. E, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri bir zatla dedim ya karşılaştılar. Etraflarında büreyde diye bir zat siz kimsiniz bakalım Salatu vesselam sordular benim adım büreyde dedi ki Ebu radıyallahu anh Femsi ya Ebubekir, Bekir işimiz rahatladı işimiz rahatladı neden çünkü barit soğuk ve serin demek Arapçada aleyhissalatü vesselam tefaülde de bulunuyorlar yani uğurlu sayıyorlar peki sen kimlerdensin bakalım ya büreyde ismini duyunca karşılaştığı kişinin ismini duyunca Resul'a iş rahatladı. Serinledi. Tatlıya geldi iş. Peki sen kimlerdensin bakalım? Ben e, Eslem oğullarındanım. O dedi Resulullah Hz. Ebu dönerek selamete erdik. Yolu bitirdik sayılır ya e, Ebu Bekir. Peki o, o aileden hangi, e, o, o sülaleden hangi ailedensin bakalım? Sehim oğullarındanım. Eh senin de nasibin çıktı ya Ebu Bekir. Yani Resulullah her duyduğunu böyle efendim uğur saydı, bereket saydı, İslam'da bu esastır. Gördüğünüz, duyduğunuz şeyi bereket saymak, uğurlu saymak da, işte hicrette onu da öğreniyoruz, bunu da bu arada söylemiş olayım. Yolculuk devam etti, nihayet, nihayet e, Kuba Mescidi'ne gelindi. Külsüm bin Hidmin evinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaldılar. Bir 10 gün veya 14 gün diye değişik rivayetler var, orada kalındı. Bir yere mescit yapılacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kuba'ya gelir gelmez ilk yaptığı şey mescit. Müminler bir yere vardılar mı? Önce namaz kılacak yer arayacaklar demek ki. Hicretin e, şeyi bize çıkardığı derslerden bir tanesi de bu. Önce Resulullah mübarek asasıyla böyle kıbleyi çizdiler. Tespit ettiler. Efendim işte o, o haritacıların kullandıkları cihazlar yok falan yok falan yok. Kabe'yi i doğru kıblesini tespit ettiler. Ve o etraftakilere söylemişlerdi bana taşlar bulun gelin diye mübarek elleriyle bir taşı aldılar. Tam mihrabın olduğu yere kıble tarafına koydular. Ya bâb Bekir sen de bir taş al yanına koy. Ya Ömer sen de bir taş al yanına koy. Ya Osman sen de bir taş al. Sanki hilafet sırasını böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ifade etmişlerdi. Kuba Mescidi inşa olundu. Dediğim gibi o evle ilgili hatıramızı ben daha evvel size anlatmıştım. Resulullah'ın nasıl kokusunun orada kaldığını. Aradan 10-15 gün kadar, 14 gün rivayeti de var, bir hafta 10 gün rivayeti de var. 10-12 gün, 14 gün kalındıktan sonra bir cuma sabahı aleyhissalatü vesselam Kuba'dan çıktılar, Medine'ye geliyorlar. Medine'liler hazırlanmışlar, Rasulullah karşılayacaklar. Tam öğlen vakti ben Ranuna Vadisi'nde cuma namazı farz oldu. Orada Resulullah'ın müthiş bir hutbesi var bu cuma namazı için. Mükemmel bir hutbe. İnşallah gelecek hafta o hutbeyi size bir okuyayım sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim nasip ederse inşallah e, orada çok önemli mesajları var sallallahu aleyhi ve sellem sonra Medine'ye gelindi artık düşünün tala'l bedru <gülüyor> aleyna min seniyyatil veda'a ve cebeş aleyna ma de'a lillahi da. Medine'liler Resulullah'ı karşıladılar ya Resulullah bizim evimize gelin ya Resulullah bizim evimize gelin ya Resulullah biz sizi misafir edelim Resulullah kimin evine gitsin gönüllere riayet etmek istiyor kimseyi kırmak istemiyor ne yapsın devemi bırakın o memurdur o nereye giderse biz de oraya gideceğiz buyurdular. Azba deve. Hani Ebubekir Bekir radıyallahu Hazretlerinden satın aldılar ya o deveyi. O deve Resulullah'ın vefatından sonra Hz. Ebubekir'in döneminde de yaşamış biraz. Cennetül bakya bırakmışlar onu. Kendi halinde yayılır orada. Kimse kesmeye de cesaret edemiyor tabii. Defaatla kaç defa Resulullah'ı üzerinde taşıdı mübarek bir deve. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde vefat etmiş diyorum. Ben o deveye ölmüş demiyorum. Vefat etmiş. Öyle Resulullah'ın hatırası olarak kalmıştı değerli kardeşlerim. Azba'yı bıraktılar. Azba deve. Kasva veya hatta kasva deve. Tamam efendim Resulullah'ın böyle birkaç develeri vardı. Değişik atları vardı. Bırakın deve, mi? deve geldi bir yere çöktü ama orada tam durmadı diyor kitaplarımız. Kalktılar, ileriye doğru gittiler. Halid İbni Zeyd Ebu Eyyub el Ensari radıyallahu anh Efendimiz hazretlerinin evinin önünde çöktü. Eşyalarını indirdiler oraya. Resulullah buyurdular ki kişinin eşyaları neredeyse kendisi doğru da olması lazım. Bu da bir usul. Birinci çöktüğü yere şimdiki namaz kıldığımız Mescidi Nebevi, Peygamberimizin Mescidi Ravza-i inşa olundu. Sonra orada da Halid İbni Zeyd Ebu el Ensari'nin evinde kaldılar. O ev iki katlıydı. O evin çok tatlı bir hatırası var. Yıllar evvel, yüz yıllar evvel hatta, evet yüz yıllar evvel, birkaç asır evvel, tarihi tam biliyordum ama tam şu anda hatırlayamıyorum. Meliki Tübba, Ümeyr bin Durut, Ümeyr bin Duru, Medine'den geçmiş, kitaplardan okumuş ya, Akhir zaman peygamberi gelecek buraya hicret edecek biliyorlar ya, Varaka bin Nevfel gibi, Medine'de iki katlı bir ev yaptırmış ve bir de mektup bırakmış. Eğer ahir zaman peygamberi gelecek olursa bu evde kalsın, benim şu mektubumu da kendisine verin diye. Allah'ın Resulü Meliki tübadan Tuba'dan o mektupta şöyle yazıyormuş, kısacık bir, bir iki paragrafını alıyorum melik Tuba-Umeyr bin Duru'dan Allah'ın Resulü ve Nebisi Muhammed bin Abdullah'a. Ben sana ve sana nazil olan kitaba iman ettim. Senin dinin ve sünnetin üzereyim diye başlamış Sonunda da diyor ki, Bana şefaat et ve beni kıyamet gününde şefaatinden unutma ya Muhammed diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem içeriye girdikten sonra, eve yerleştikten sonra Halid İbni, e, Halid İbni Zeyd, ee, İstanbul'umuzun manevi sahibi Ebu Eyyubel Ensari radıyallahu anh çıkardılar, verdiler mektubu. Resulullah okudular mektubu böyle yüzüne gözüne sürdüler, sürdüler ve buyurdular ki Merhaben mit tübbe salih, salih kardeş tübba, merhabalar olsun, teşekkür ediyorum gibi böyle. Resulullah o evde kaldı. Bakınız deve nereye gidiyor, nereye çöküyor. Mahmut Ramazan Ramazanoğlu Üstadımız Hazretleri'nin ee, Asabı ı Kiram adlı eserinin merak edenler, hadisenin daha geniş tefer, teferruatını merak edenler, orada ashab kiramadlı Kiram adlı eserden, Sami Efendimiz Hazretlerinin e, Halid İbni Zeyd Ebu Eyyub El Ensari radıyallahu anh'ın hayatının anlatıldığı bölümü okuyabilirler. Kardeşlerime söylüyorum, zamanı fazla geçirmek de istemiyorum doğrusu. Efendim böylece hicret tamamlanmış oldu. resul Ekrem 7 ay orada kaldılar. Mescid-i Nebevi tamamlandı. Sonra da resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hücreleri yapıldı. Oraya geçtiler. Bundan sonra inşallahurrahman Medine döneminden hoş hatıraları beraberce görmeye çalışacağız. Artık Ya eyyuhennas diye nazil olan ayetler Ya eyyuhallezine amenu diye inmeye başladı. Ey insanlar diyordu Rabbimiz ey iman edenler diye ahkam ayetleri inmeye başladı vel belirli bir süre sonra da İslam devleti dindik kıyamete kadar durmak üzere temelleri o günden atıldı. Rabbim o hicretin yüzü suyu hürmetine ve şerefine bize de gerçek İslam izzetini nasip etsin. Hicri yeni yılınız mübarek olsun. Yeni gelen hicri yılımız nice fütühatın ve e, nice fütühatın ve nice güzelliklerin husulüne Rabbim tarafından vesile olsun, Rabbim lütfetsin inşallah. Ve de sağlıkla, sıhhatle, afiyetle Rabbim cümlemizi nice hicri yılbaşlarına kavuştursun inşallah. Dediğim gibi sizin ve sizin şahsınıza bütün alem İslam'ın hicri yeni yılını tebrik ediyorum. Hayırlı olsun, uğurlu olsun, bereketli olsun, nurla, feyizle dolsun. Rabbim bizi yeni hicri yılımızda daha güzel, daha mübarek, daha çok razı olduğu, Resulullah'ın daha çok hoşnutlu bir kul kılsın inşallah. Rabim cümlenizden razı olsun. Hepinize hayırlı geceler diliyorum ve de Allah'a emanet ediyorum efendim.